Evet geldim arkadaşlar görüntü. Evet tarikatların yayıldığı yerler önemli. Arkadaşlar yani bunu şehir şehir illa bilmeniz gerekmiyor. Ama bölge bölge yine de bilin. Yani işte Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Anadolu'da gibi. Zaten birkaç tane, 3-4 tane bölge adı var orada. Da başka bir şey yok. Evet. Anadolu'da kurulanları bilin. Yani Anadolu'da kurulan tarikatlar hangileridir? Şehirlerini bilin. Ki o da üç tane tarikat olarak karşımıza çıkacak. Evet ben size önemli olanlarını burada işaret ediyorum. Ee, şimdi demek ki Bayramiye Tarikatı Ankara'da e, kuruluyor. Bu tarikat Osmanlı Sultanı II. Murat tarafından destekleniyor ve mensuplarından ve bazı vergiler alınıyor. Şimdi bu tarikatın Hacı Bayram'dan sonraki manzarasına baktığımızda arkadaşlar, Hacı Bayram Veli'den sonra yerine Akşemsettin geçiyor. Tabi Anadolu'da olduğu için bu Osmanlılar dönemi tarikatları anlatırken önümüzdeki haftalarda bunları daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Şimdi çok özet kısa geçiyorum. Hacı Bayram'dan sonra onun yerine Akşemseddin geçiyor ve onunla Bayramiye'de şemsiye kolu oluşuyor. Bir başka halifesi Ömer, bıçakçı Ömer dede diye bilinen Ömer, Sikini. Bununla Melamiye kolu oluşuyor. Bir de meşhur Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Üsküdar'da yatan. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vasıtasıyla da Bayramiye'nin Celvetiye kolu oluşuyor. Bu tabii başka da var ama bu üç kol arkadaşlar e, önemli. E, bu aklınızda kalsın. Şimdi tabi biz Akşemseddin'i şeyden biliyoruz. Eee Fatih Sultan Mehmed'e verdiği fetih sırasındaki destekten biliyoruz. Onun Fatih Sultan Mehmed'e en ümitsiz bir zamanda yazdığı mektup yayınlandı. Akkadan oraya baktığınızda o Fatih'in Fatih en ümitsiz olduğu bir dönemde, daha doğrusu ümidinin kırıldığı bir dönemde onun gayretini tazelemeyi başaran bir mektup ve üslubu orada görüyorsunuz. Ee, tabii ki bayramiye daha çok Anadolu topraklarında yayılmış ama Aziz Mahmut Hüdayi tarafından kurulan Celvetiye kolu arkadaşlar ee, Anadolu dışında Balkanlara da e, ulaşmış. Şimdi bizim e, kendi e, ana yaygın büyük tarikatlardan bir tanesi de arkadaşlar Halvetiye tarikatı. Bu da yine Zahidiyye'den ayrılan bir kol olarak karşımıza çıkmıştı, baştan söylemiştik. Hani o esma zikrini ihtisas eden tarikat kurucusu İbrahim Zahid Geylani'ydir dedik. İşte o tarikattan ayrılıp günümüze kadar bu isimle devam eden önemli bir tarikat Halvetiye. Ee, tarikatın esas yayılması Seyit Yahya Şirvani ile e, Azerbaycan topraklarında gerçekleşiyor. Onun halifeleri vasıtasıyla da bu tarikat arkadaşlar Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlar, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Sudan, Habeşistan ve Güney Asya'ya kadar 40'ı e, aşkın koluyla İslam dünyasının en yaygın tarikatlarından biri haline geliyor. Diğer tarikatlarda da arkadaşlar kollar var. Böyle büyük tarikatların tespit edebildiğimiz kadar kollarıyla birlikte bakıldığında İslam dünyasında, İslam tarihi içerisinde e, faaliyet gösteren tarikatlar kollara ve şubeleri 370 e, küsür tarikat olarak karşımıza çıkıyor. Bu Halvetiye Tarikat, tabii Halvetiye'nin Anadolu'da şu anda faaliyet gösteren üç kolunu az önce söylemiştim. Ee, Cerrahiye, Uşakiyye ve Şabaniye diye. Bu tarikatın arkadaşlar bir kolu Rahmaniye kolu Cezayir'in en yaygın tarikatı haline geliyor. 1830'da e, Fransa'nın Cezayir'i işgali sürecinde bu kol yani Rahmaniye kolu Fransızlara karşı en fazla direniş gösteren tarikat olarak karşımıza çıkıyor. 1870'te ortaya çıkan Muhammed el-Mukrani'nin baş kaldırısına da en büyük destek Sadduk Zaviyesi Şeyhi Muhammed Ameziyan ve oğlu Şeyh Aziz tarafından veriliyor. Halvetiye'nin birçok kolu bugün Türkiye, Suriye, Mısır, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Evet bir başka tarikat arkadaşlar Sadiye Tarikatı. Bu Sadiye Tarikatı da Şam merkezli olarak kurulmuş. Ee, oradan ilk önce tabi o bölgede yayılmış. Daha sonra da özellikle Filistin bölgesinde ee, yani Şam'dan sonra Filistin'in Kudüs, Akka, Safet, Halil ve Nablus şehirlerinde Yayılıyor ve orada o zaman Haçlılar buraları işgale geldiklerinde Haçlılar ile bir fiil mücadele ediyor Saadiyye mensupları. Kurucusu Saadettin Cebavi'nin küçük kardeşi Şey Abdullah Yunus'a nispet edilen bir koldan bahseder kaynaklar. Kolun adı Şerrabiye kolu. Ee, nereden gelmiş isim? Bu Şeyh Yunus, haçlılarla yapılan savaşlarda yaralanan askerlere bir ilaç icat etmiş kendisi, şurup. Bunu e, uygulayarak onları tedavi ediyor, yaralanları veya hasta olanları. İşte bu şurupla tedavi ettiği için, şuruptan gelen şerrabiye e, adı, e, onun kurduğu kola ad olarak kalıyor. Nerede yayılmıştır bu tarikat? Az önce söyledik. Daha çok arkadaşlar Suriye'den sonra Filistin bölgesinde. Oradan da sonra arkadaşlar 18. yıla birlikte Mısır, Halep, Şam, Anadolu ve İstanbul'a da geliyor. Ve Balkanlar'da yaygınlık kazanıyor. Sadilerin arkadaşlar özellikle bu tarikatın Filistin bölgesinde faaliyet gösterdiği sırada özellikle ee, o, o bölgeleri işgal etmek isteyenlere karşı ee, Şeyh Ferhan Esadî, es İzzettin Kassam ile birlikte Filistin'in kurtuluşu için çalışıyor ve 1936'da Filistin'de silahlı direnişi başlatan grup içerisinde yer alıyor. Bu İzzettin Kassam Tugayları e, diye anılacak olan, evet e, bu yapı, e, bu tarikat destekli olarak e, karşımıza. Çıkıyor. Tabii arkadaşlar e, burada tarikatların bir kısmını e, anabildik. E, geri kalan kısmında inşallah haftaya devam edeceğim. Yani daha başka böyle 10-15 civarında büyük tarikatlar var. E, evet sadiler günümüzde de arkadaşlar e, çok e, yaygın olmasa da e, temsilcileri var. E, yani çok etkili olmasa da temsilcileri var. Ee, diğer tarikatlarda inşallah haftaya e, konuşalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.